131. Mektup Bu mektup Hace Muhammed eşref Kabiliye yazılmıştır. Hacelerin yollarını, şanını ve bu yolda reform yapanların zararlarını bildirmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd olsun. Geçmişlerin ve geleceklerin efendisi olan Muhammed Aleyhisselam'a ve onun temiz âline salat ve selam olsun. Akıllı kardeşim Hace Muhammed Eşref Allah-u Teala evliyasına ikram ettiği nimetlerle seni de şereflendirsin. Hacelerimizin yolu kavuşturan yolların en kısasıdır. Başka yollarda ele geçenler bu yolun başında onlara tattırılmaktadır. Bunların nispeti yani kavuştukları huzur başkalarının nispetinin üstündedir. Bütün bu üstünlükler bu yolda sünnete yapışmak ve bidatten sakınmak bulunduğu içindir. Ruhsatları yani İslamiyet'in izin verdiği şeyleri de elden geldiği kadar yapmazlar. Bunlar batına yarar görünseler bile izin vermezler. Azimette hareket ederler. Yani takva üzere hareket ederler. Kalp kazançlarına faydalı görünmese bile azimeti elden bırakmazlar. Hallerin İslamiyet'e uygun olmasına dikkat ederler. Zevkleri, marifetleri İslamiyet terazisiyle ölçerler. Çocuklar gibi ceviz kozalak sayılan ve işlere hallere aldanıp da İslamiyet'in güzel cevherlerini elden kaçırmazlar. Tasavvurçuların İslamiyet'e uymaya sözlerine aldanıp bağlanmazlar. Pus'a kayarak Nas'tan ayrılmazlar. Evet, bu yüksek yoldakilerin bazısı son zamanlarda bu yolda yenilikler yaptılar. Büyüklerin izinden ayrıldılar. Bunların müritlerinden çoğu bu yeniliklerle tarikat olgunlaştırıldığı sandılar. Aşağı öyle değildir. Ağızlarından çıkan söz çok büyüktür. Bu yeniliklerle reformlarla halk yolunu yıkmaya, elden kaçırmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun, binlerce yazıklar olsun. Başka yollarda bulunmayan birçok bidatler bu yolda meydana çıkarıldı. Teheccüd namazını cemaate kılıyorlar. Gece yarısı bu namaz için uzaklardan akın akın geliyor, toplanıyorlar. Cemaat olup titizlikle kılıyorlar. Halbuki bu yaptıkları mekruhtur. Hem de tahrimen mekruhtur. Fıkıh âlimlerinden birkaçı bunun mekruh olması için duyurulması, ilan edilmesi şarttır demişlerse de bunlar da nafile namazın camide bir köşede ve en çok üç kişi cemaat ile kılabilir demişlerdir. Bundan başka teheccüd namazını 13 rekat kılıyorlar. 12 rekatini ayakta kılıyorlar, 2 rekatte oturarak kılınıyor. Böylece 13 oldu diyorlar. Böyle şey olmaz. Resulullah 13 rekat kıldığı geceler olmuştur. 11, 9 ve 7 rekat kıldığı geceler de olmuştur. Fakat teheccüd namazını vitir namazı ile birlikte kıldığı için toplamı tek olmalıdır. Bunların dediği gibi 1 rekat yerine oturarak 2 rekat kılmak olmamıştır. Resulullah'ın sünneti yesini bilmedikleri ve incelemedikleri için böyle yanlış şeyler yapıyorlar. Mücahitlerin de bulunduğu ve alimlerin çok olduğu böyle şehirlerde bidatlerin yayılmasına doğrusu çok şaşılır. Halbuki biz fakirler din bilgimize oradaki büyüklerin ihlaslarıyla kavuşmuş bulunuyoruz. İnsanlara her şeyin doğrusunu bildiren ancak Allah'tır. Farisi'nin dediği gibi az söyledim. Dikkat ettim kalbeni kırmamaya. Bilirim incenirsin, yoksa sözüm çoktur sana. 132. Mektup Bu mektup Molda Muhammed Sıddık-ı Bedahiye yazılmıştır. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmemeli. Dünyanın ne olduğunu iyi bilenlerin sohbetine koşmak lazım geldiği bildirilmektedir. Kardeşim, görünüşe bakılırsa fakirlerin sohbetinden sıkıldınız. Zenginlerle arkadaşlık kurduğunuz anlaşılıyor. Çok fena yapıyorsunuz. Bugün gözünüz kapalıysa da yarın açılacaktır. Fakat o zaman pişmanlıktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Haberleşmeliyiz. Ey şaşkın! Senin şu halin iki şey olabilir. Zenginlerin arasındayken gönlünü Allah-u Teala ile yapabilirsin veya yapamazsın. Eğer yapabilirsen fenadır. Eğer yapamazsan daha fenadır. Eğer yaparsan fena olur dedik. Çünkü istidraçtır. İstidraç iyi görünür fakat felakete götürür. Böyle olmaktan Allahu Teala'ya sığınırız. Onların arasında gönlünü Allahu Teala'ya vermezsen daha fena olur dedik. Fakir çöpçüler koltukta oturan zenginlerden çok iyidir. Bu söze belki inanırsın, belki de inanmazsın. Fakat bir gün gelecek inanacaksın. Lakin o inanışın faydası olmayacak. Allahu Teala'nın rızasına, sevgisine engel olanları düşman biliniz. Onlardan kaçınız. Çok sakınınız. Allahu Teala şöyle buyurmadı mı? Çok doğrudur ki zevcilerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakınınız. İster dinleyiniz, ister dinlemeyiniz. Önceden de sizin yersiz davranışlarınızı görerek bu yolda bulunmayacağınızı anlamıştım. Korktuğum başıma geldi. Doğru yola gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın izinde bulunanlara selam olsun. Yaradılıştaki iyiliği ve uygunluğu görerek sizden başka şeyler umuyordum. Kıymetli cevherinizi çöplüğe attınız. 133. Mektup Bu mektup yine Molla Muhammed Sıddık'a yazılmıştır. Fırsatı ganimet bilmek, Vakti kıymetlendirmek lazım olduğunu bildirmektedir. Gönderdiğiniz mektup geldi. Fırsatı ganimet bilmelidir. Vakitleri çok kıymetli nimet bilmelidir. Modaya, adetlere uymakla ele bir şey geçmez. Yalan sözlerden ve davranışlardan kaçmamak ancak zarar ve ziyanı ele getirir. muhbir sandık yani hep doğru söyleyici aleyhissalatu vesselam sonra yaparım diyenler helak oldular. Bugünkü ömrü ve, ve hayal içinde harc etmek ve hayal olan şeyleri ele geçirmek için mevcut olanları elden çıkarmak çok çirkin bir iştir. Elde bulunan şeyi en ehemmiyetli, en kıymetli şey için kullanmak gerekir. Karışık, pis, faydası şeyler geriye bırakılmalıdır. Hak talama masivasıyla yani ondan başka şeylerle olan rahatlıktan kurtulmak için bir parça rahatsızlık versin. Dedikoduyla ele bir şey geçmez. Kalbin selameti istenmelidir. Asıl lazım olan işi düşünmeli, lüzumsuz faydası şeylerden tam kaçınmalıdır. Farisi'nin dediği gibi, Her ne ki güzeldir, Allah sevgisinden başka, hepsi cana zehirdir, şeker gibi olsa. 134. Mektup Bu mektup yine Molla Muhammed Sıddık'a yazılmıştır. Vasiyeti geciktirmenin zararlı olduğunu bildirmektedir. Hak-ı Teala kendine yaklaştıran derecelerde ölçüsüz yükselmenizi ihsan eylesin. Bizi seven kardeşim, vakit keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim işleri bugün yapmalı. Mühim olmayanları yarına bırakmalı. Aklı olan böyle yapar. Doğru düşünen akıl, aklı muattır. Aklı meaş değildir. Daha ne yazayım? Vesselam. 135. Mektup bu mektup yine hep iyi düşünen, sadık olan Muhammed Isıddık'a yazılmıştır. Evliyalık mertebelerini bildirmektedir. Vilayet yani evliyalık, fenaya ve bekaya kavuşmak demektir. Fena, kalpte mahlukların düşünülmesi, sevgisi kalmamasıdır. Beka, kalpte yalnız Allah sevgisi bulunmasıdır. Bu da herkes için olur veya belli bir kimseler için olur. Herkes için olan mutlak vilayettir. Belki kimselere mahsus olansa vilayeti Muhammediyedir. Buradaki fena tamdır, bekası da ekmeldir. Bu büyük nimete kavuşmakta şereflenen kimsenin dairesi ibadet için yumuşar. Göğsü İslamiyet için genişler. Nefsi, itminana hasıl ederek Mevlasından razı olur. Mevlası da ondan razı olur. Kalbini, sahibini teslim eder. Ruhunu kurtararak hakiki sıfatları keşfeder. Sırı, o makamda şun ve itibarla müşahede eder ve bu makamda şimşek gibi çakıp hemen gayb olan tecelliyat-ı kavuşmakla şeref denir. Hafî denilen latifesi, tenezzü, tekaddüs ve kibriyanın kemali karşısında şaşkına döner. Afası, anlaşılmayan ve anlatılmayan bir vusata kavuşur. Arabî'nin dediği gibi, nimeti kavuşanlara afiyet olsun. Vilayet-i hassaye Muhammediye başka vilayetlerin mertebelerine benzemez. Yükselirken de eve inerken de onlardan başkadır. Yükselirken başkadır dedik. Çünkü afa denilen latifenin fenası ve bakası yalnız bu vilayet-i olur. Başka vilayetlerdeki uruç yalnız hafiye kadardır. Fakat tatı ruh makamına kadar veya sır makamına kadar birkaçı da hafiye kadar yükselir herkes için olabilen vilayet-i amme derecesinin en sonu hafi makamıdır. İnişteki başkalığa gelince, vilayet-i Hassai Muhammediye ile şeref denen evliyanın maddeden olan cesetleri de bu vilayetin derecelerinin kemallerinden pay alır. Çünkü bunlar, Peygamberi Miraç gecesi Allahu Teala'nın dilediği makama kadar mübarek cesediyle götürüldü. Cennet ve cehennem kendilerine gösterildi. Kendisine gizli şeyler söylendi. O makamda Allahu Teala'yı baş gözüyle görmekle şereflendi. Miraşların böylesi bu yüce peygambere mahsustur. Ona tam uyan, izinde giden veliler de bu hususi mertebeden serpilen kırıntılara kavuşurlar. Arabinin dediği gibi, kerimlerin sofrasından toprağa da pay düşer. Böyle olmakla beraber Allahu Teala'yı dünyada görmek yalnız Muhammed Aleyhisselam'a mahsustur. Onun ayakları altında bulunan evliyaya hasıl olan hal görmek değildir. İkisi arasındaki başkalık bir şeyin kendiyle resmi veya kendiyle gölgesin gibidir. Bunların birbirinden başka olduğu meydandadır.